Çok teşekkür ederiz. Günaydın. Ne, e ne oldu? Dün gece maçta yoktu. Ne bu haliniz ya? Ya ben Maç olmuş gibi abi. Çünkü haftalardır, pazartesi akşamları maç yapıyoruz biz. Şimdi bir iki hafta yapmayınca vücut tabii buna alıştı. Otomatçın yorgunluğunu yorgun hissediyor. Öyle bir şey diye açıklıyorum ben. Ay, yani biz bilir miyiz yayında? Esneyeyim. Esneme ve gerinme hareketlerimizi yapalım. Oktal'cım ben başlıyorum. Ay, buyur Fahir aynı maçta olduğu gibi birbirimizde paslaşmalar falan güzel olacak. <gülüyor> Efendim teknoloji dünyası Teknolojide Dün moda diyorsun yani. Teknolojide evet. moda, yeni moda Londra, İngiltere yani başka deyişle Britanya Aa İngiltere'den ilk defa haber alıyoruz programımızda. Ee, Britanya'da bir firma ki bu firmanın adını vermeyeceğim her ne kadar İngiliz yalakası diye adım çıksa da <gülüyor> ee, yeni bir telefon icat ettiler telefonumuzun adı Çınlık Atan Telefon. Ama çığlık atan telefon yeni bir şey mi ya? Çalan Çin... telefon demiyorlar da çığlık atan telefon. Yere oturuyorsun zaten telefonla. Bebek ağlamasıyla çalan var öbür tarafta "Halkın lan!" diye böyle bağıran. Onu ben yapabilir miyim? Yanımda var. Yapsın ya. Hadi yap. Hadi yap bari. telefonumda kayıtlı halini yayına vermek istiyorum. Üstelik o yangın var değil, baskın var. Şey, şey, şey, yapmış ya. kadar oldu. <gülüyor> Hayır, neye? Şekerpare dilmini. Neye, ses tonunu değiştireme <gülüyor> mi? Ayı inceltme <gülüyor> mi? Ama öyle aynısını istiyorsanız istiyorsanız ya aynısını yaptım. Fahir Yaptın mı? Yapmıştan beter ol. Hadi ya. <gülüyor> kadar e, zaten Öyle değil atıyorum. ya, öyle değil bu. Bu telefonun özelliği. Remote XT teknolojisini kullanması XT. Telefonu uzaktan kumandayla Yanına gitmeden mi açıyorsun Şöyle yapıyorsun Telefona yüklenen bir program vasıtası ile Evet Telefon kayboldu veyahut Kaybolmaya ne demek istedim Yer değiştirme. artık anlayan anlar Çalındı demek istemiyorum burada Çalınması neticesinde Bir anda bağırmaya başlıyor Ama nasıl bağırma Bastı. <gülüyor> Hırsız var diye <gülüyor> Yetişin dostlar ee, onu istediğin gibi yükleyebiliyorsun. Hı hı. Ne? Mesela ben baskın var diye yüklerim. Mesela sen... hırsız var diye. Şey yakın mesafede. Ama belli bir yerden sonra artık hırsız kaçtı. Ondan sonra değiştirsin. Allah seni be. Öyle. Küfür... Telefon sinkaf eder. Hani o hırsızı çalanı da sen arkadan bağırsan da Rahat duyuramayacağın şeyler telefon söyler. Hay ellerin kırılsın. İnşallah sen de boynun altında, boynun altında kalsın. kalsın. Ee, bataryası çıkarılınca çığlık sesinden kurtulunmuyor yani öyle bir şey öyle... nereden buluyormuş bu enerjiyi öyle kapatma telefon... falan yok ee, ancak... program yükledik ya Eh, pardon doğru söylüyorsunuz bataryası çıkarılınca Çığlık sesinden kurtulunuyormuş <gülüyor> Özür dilerim Çığlık <gülüyor> sesinden kurtulunuyormuş Ancak takınca yeniden Yine Yeniden yeniden başlıyor ee, Sim kartı falan değiştirmekte de işe yaramıyor Simkaf kartını değiştirmekle Simkaf kartı varmış ben de öyle geldim Bravo ya bu. güzel oldu bu simkaf kartı Herhalde bu konuyla, bu konuyla ilgili bir espri vardı Herkes <gülüyor> Sırtlan gibi üstüne attı <gülüyor> Peki bir şey soracağım ya. <gülüyor> ne özelliği var şimdi yani. Abi daha ne istiyorsun yani? Bir ya? milyon tane bir dakika Bu şey so adama şey telefonu hiç çalınmadı ya hiç canı yanmamış ya hiç. Ya bir şey soracağım abi. Bir milyon tane telefon çıktı çeşit olarak söylüyorum. Kaba bir hesapla. Tamam doğru. Hı. Yani bunların Ben de rakam var. olarak diyorsun çeşit, diye düşünüyorum ben panikledim yani. Çeşit çeşit özellikleri olan var. İşte kamerası var. Efendim müzik dinleme imkanı olan şey var. Kulaklığı yani bu da bir özellikse özellik Niye bu gazetelere çıkıyor Şöyle çalınan Telefondan bundan sonra hayır gelmeyecek Bunu demeye getiriyor adam Anladın noktay Ama zaten bunları parçalayıp satıyorlar Artık o günler, yemeği numarasıyla falan zaten kullanılmıyor Ya sen öyle san Kıbrıs üzerinden veya başka yerlerden neler dönüyor Duyuyoruz gazetelerde okuyoruz Nasılmış Kıbrıs üzerinden ya Kıbrıs üzerinden Malta'ya Ve Rodos üzerinden Türkiye'ye geliyorlarmış Ney geliyor ya? Hayır. Batmayan gemi Kıbrıs'tan mı geliyor? Telefonlar. Telefonlar geliyor falan Kıbrıs'tan. <gülüyor> ya var var. Onun da bir çaresini bulmuşlar. Bir şeyler yapıyorlar. Öyle imeiden. mailden Sink yok. Sinkaf telefonları ile. gerçekten. <gülüyor> tekrar edelim. Sinkaf demeyelim de. Sink Remote of. XT teknolojisi. Bu çok önemli. Yarın Sink öbür o. gün hayatımıza damgasını vuracak bir teknolojidir kendisi. Çok Remote ben, XT. Ben ya. Teknolojide bir isim. Ya. Remote Peki adam şeyle beraber çalarsa? O bağırttıran kumandayla beraber. Neyle canım? Bağırttıran kumanda ne? E sen şimdi telefonun çalındığında... Evet. O elindeki kumandayla bağırttırmıyor musun telefonu? Remote Xe oradan... Gelmiyor mu ismi? Hayır. Mesela sen bunu cebinde taşıyorsun değil mi? Evet cebimde taşıyor. Hangi cebinde? Onun bir tane pimi var. ipli. O ipi bir yere bağlıyorsun. E peki tamam özür dilerim. O telefon çaldı acilen... Açman gerekti, o ip gene şey oldu, tık diye koptu, o da bu sefer açtın telefonu, patronla Allah senin böyle diye. Hayır, ya yani ne kadar izlediğim Ya el bombası diye. metodu var ya, bak Abi, anlatmayın. Adam de. remote X diye oraya, bana kadar yazmış, remote sen hala diyorsun ip bağla, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha kalın bir ip bağla da bari hırsız çekerken ip ne şey olsun. <gülüyor> Olur mu? <gülüyor> O ip kopacak. Vay, koptuğu... ne kadar ilkel bir yöntem Saçmalama şey abi. O ip koptu anda bu bu bir tuzağı gibi düşün. O ip koptu anda onu bağlayacaksın Nereye bağlayacağım? Cep telefonu nereden de cebinde. Cebimde. Onu artık içerden cebine şey yapacaksın. İçten tamam. değerleyeceksin Masanın üstünde ekse veya işte orada masanın pantolonun badesine veya permağına. Yani Tersekli saat gibi mi diyorsun? Bravo. Falan? Onu Köz adam oradan de. aldığı anda devre kapandı otomatikman bağırmaya başlıyor. 2 yani metre sen fark edebilir misin? Onun yerine şey yapılsa böyle bir tane kuşak. Beline bağlasa onun yerine doğru söylüyor. telefonu koysan üstüne de böyle tişörtü mesela Almanya'ya giderken öyle yapılır. Doğru. Onun üstüne de yetmiş bir marka koyacaksın. Hı -hı. Hiç Ama o zaman da şey hırsız olur. gelir sana ayran içerir. Ve uyutuktan sonra. İlaçlı ayran uyursun bir uyanırsın Eskişehir'de telefon gitmiş. Yeah. <Gülüyor> Gördün mü? Gördün mü? Ney ifade ya? Neyi gördün mü? Sen gördün mü? <gülüyor> ben gördüm. Ben göreceğimi gördüm. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, dın, dın, dın. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Komanın komşular, bir reklam arasına gittik. Stüdyodan bileziklerimi çalmışlar. Yetişin. Aa. Bak tam jet telefonuna kaydedilecek şey. Ben senin bu sesini bir firma ile anlaşacağım. Bir jet telefon marka isim vermek istemiyorum şu anda. Sürpriz olsun. Ve bu kaydedilecek eki. Yetişin komşular. Yanıyoruz adoslar. Öyle Bileziklerim mi, öyle çalındı diye. Hah, öyle dedi öyle tabii canım öyle bağ bağırttıracağım. Bağırttıracağım, bağırttıracağım derken ben bir haber daha verebilir miyim? Ver fayda, Teknoloji hadi. arsızı yapacağım hepinizi. Opti'den. Evet, yanlış hey. duymadınız. Opti'den bir haber. Ne olmuş? Ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tekno faaliyet gösteren bir firma. İsmini verelim Halı mi? Halıcı yazılı Hayır. Ver canım ne no. Yön data bilgisayar şirketi. Tamam. Türk yazılım şirketinin hazırladığı konuşmayı yazıya çeviren sistem devreye giriyor. Hazır evet. mısınız? Ya yani şimdi konuşmayı yazılıya çeviren sistem mesela Bürgen'in bilgisayarında bu bir e, şey var bilgisayarda. Evet. Şunu yap, bunu yapıyorsun ama çok kesif bir İngiliz aksanıyla konuşmak lazım. Burada da İstanbul Türkçesiyle mi konuşacağız mesela? Börek mi diyeceğiz? Börek yazsın diye. İstanbul Türkçesinde börek diye bir şey yok YG. İstanbul'dalar öyle eski İstanbullular. Mesela falan falan. Ya yani sen Bülent Ersoy gibi mi konuşmaktan bahsediyorsun? Evet işte ondan sonra da bilgisayara <gülüyor> yazı yazdıracağız diye iyi şey olacağız yani. Ee, şimdi onu bilmiyorum. Tam olarak e, çeşitli alanlarda kullanılmış. Şimdi Bence o şirketin patronlarına bağlı ya. Ondan evet nereliyse ona göre büyük Mesela, Mesela Denizli lise ya, o şirketin patronları. Böyle bir, <gülüyor> bir şey olabiliyor. Atan Deyon, Atan Deyon. Öyle konuşulacak. Orada şey mi peki oluyor? Atan lise... Deyon Atan Deyon diyorsun. Atçak Atacağım diyorsun, atamıyorsun diye mi <gülüyor> yazıyor? <musun? gülüyor> öyle yazıyor. Toparlıyor. Hayır, Yazı şey falan da var, bir fark var mı yok? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşım? Yahu. Diye yazılıyor? Mu? Yazılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim yani Şunu da şuraya <gülüyor> sokmuş <sokuşturdum. gülüyor> Sokuşturu sokuştur beyce mesela sokuşturu sokuşturu verdi. Mesela İzmirli ise bu yönde tabii giyse yermedi neydi? Onların şeyi marul. Marul diyecek mesela. Veya gevrek deyince İzmirli oraya simit, simit diyecek, tabii diyecek tabii. Domatları doğradım. Ne diyor? Domatesleri yani doğradım. doğradım. Patatese ne diyordunuz size? Patat gerçekten? pilates. Pilates. Teşekkür ediyorsun. <gülüyor> ee, hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu radyoya getiriyorum. İlk kez bir getireceksin abi getir de kır ilk günden. Ondan sonra oraya hesap verirsin. Evet. Adamlar da orada teknokentten sopalarla gelir. Teknolojik sopalar <gülüyor> tamamen. Ucuna böyle çipleri koymuşlar sivri sivri Ya aşk olsun ya beni niye böyle vurucu, kırıcı, yıkıcı, bölcü bir şeyin içine... Ne yazdırırsın Kafanızda şeyden... böyle bir şey var. Bir Fahir şablonu var. Bir... <gülüyor> fahir şablonu. <gülüyor> bir şablon. Şu Fahir şablonunu getir de biraz oynayalım. Öyle bizim evde bir var? Şa o şablonu hapabam. Ali, Ali büyüyünce böyle oyun hamurları alacağız onu. Benim şablonu böyle var. şey yapacak. Sıvaştıracak sonra. çıkacak. Canım benim ya. Ali'nin bebeğim benim. Benim bebeğim be derken yani seviyoruz. Canım ne benim. yazdırırsın sen? Yazılı bilgisayar var. Dediğini yazacak. Ne, de, ne yazdırırsın? Ne, ben getireceğim arkadaşları arkadaşlar derken. Radyodaki arkadaşları. Orada göstereceğim. Bakın diyeceğim ne güzel teknolojik gelişme. Bunu bir Türk yazılım şirketi yapmış. Bakın kim yapmış? Murat Bey var. Geza o yöneticidir bilgisayarın. Değerli yönetim kurulu başkanı Mustafa abimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Selim abimiz var. Hep bunlar bizim abilerimiz. Bunlar diyeceğim sizin için çalışıyorlar. Mühendis Recai var. O da çok güzel şeyler yapıyor. Bunlar hep o tanıtacağım. ne yazdıracaksın yani. bilgisayar onu soruyor. Yok abi hava atmak için getirecek. Anlamadın mı hala ya? Laptopu alıp ilk gün kutusuyla birlikte gelmedim <gülüyor> <gülüyor> Vay, Neyle gelecektim radyo. abi? Neyle gelecektim? Hayır. Tam biz de çanta geldik. Çanta vermedilerse neyle gelecektim? Tamam ama sen elden aldığın için çanta vermiş. Çocuk çanta almamış. Yani biz de geldik radyoya da. Şimdi tamam yani. Öyle bir şeyle gelecek adam ya. Yani. Ne yazdıracak ne yazdırı? Niye zorluyorsun Benim kelime? yani yazdıracağım bir, bir iki kelimeyi ben denenim. Ne Düzellikle? gibi? Yani ilk önce yaz yaz kızım diye bir espri yaparım mesela o espriyi anlıyorsa tamam kullanırım ama yaz Sen kızım dediğimde hakikaten... kadar Çok geçer mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hapşırdın da. <Bunu> <gülüyor> direkt... <gülüyor> <Çıklar> <gülüyor> mesela onu happy ya diye yazıyorsa yok hapşırdı burada orada duracak mesela yanıp sönecek. Ne hapşırık diye mi? yaz kızım diyecek mesela orta 2. nokta yaz... ve parantez <gülüyor> ve yaz <gülüyor> kızım. <gülüyor> kızım esprisini anladığını nasıl anlayacaksın sen? yazıyorsa onu yaz kızımı o espriyi anlamış anlamadı mı anlamadı demektir ha, yaz... yaz kızım derken bekleyecek e, o zaman emre itaatsizlikten otomatikman yön, Yok, da öyle i̇şte artık bu bilgisayarda bu yapay zeka bunu düşünecekler adamlar Tabii canım. onun toplantısı olmuştur yaz kızım yazınca yazsın mı yazmasın mı falan diye sonra Türk Halka'nın büyük bir bölümünün bu espri yapacağını düşünerek yaz, yazdırmamışlardır. Doğru. Doğru. Eğer öyleyse. Tamam ben getirmiyorum. Sizde neyse o kafanızdaki şablonla kalırız. Gidelim kalırsın. o zaman. Gidelim oraya. Ha, gidelim. <gülüyor> bir kere daha şablon bir <gülüyor> farkı. <De, o, gülüyor> buradan gidelim efendim. Biz bilgisayarı denemeye geldik. Denemeye geldik. Nasıl olduğunu yarın anlatırız hiç olmazsa. Ben bunun bilgisayar gibi bir şey olduğunu da düşünmüyorum hani Niye böyle canlanıyor gözümüzde? Ben bilgisayar programı, programı olduğunu düşünüyorum oldu. zaten. Bilgisayar da. Değil. Çünkü firma yazılım <gülüyor> firması ya o açıdan. Dince ben de öyle düşündüm. Kafada öyle kurmuşum. Evet e, teknoloji dedik bir yere kadar. Peki de, mesela 3 kişi aynı anda konuşuyorsa ne yapıyormuş Fahir? La Barba yazıyormuş orada. Ha, aralarından en efendi olanı seçiyormuş bilgisayar. işte öyle bir teknolojisi var. O da yapay zeka dediğin şey. Yapay şeydi. zeka dediğin Zaten Aynen. bunu herhalde ilk önce bir saat sesini tanıtıyorsundur. A. B. <gülüyor> Böyle bir Sen, değişik heceler vardır. Bürgen'in, Onları... bir, bürgenin şeydeki... Bilgisayarındaki programa gıcık olduğun için değil mi bunlar hep Ya onda bir şey de Çünkü yazmıyor senin ki Senin sesini tanımadığı için değil mi Yo, Çünkü Yaban yaban oğlum. bir aksanla İngilizce konuştuğun Orada için Orada ses ayırt ediyor mu e, Etmiyor Aa, canım etmiyor, ben de konuştum Aksan ayırt ediyor Kusursuz bir İngiliz aksanı istiyor Ben konuştuğum diyor. zaman şakır şakır yazıyor Ege konuştuğu zaman bu çemçük çemçük Yarı Türkçe yarı Amerikanvari O garip şey <Gülüyor> Böyle konuşuyor bilgisayar Sen şimdi bilgisayar olsan ya <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle bir şey konuşur mu arkadaş ya ben konuşuyorum. Drop the Fire. weapon please. Thank you. Aa, I, can't, I can't do that. Hayır, sus ya. Gerçekten <gülüyor> bu bir, bir iki ay sonra ne dedim ben diyeceğim. Atlantis A harfleri var ya <gülüyor> Word'de falan çıkıyor. Fire konuş. Onlarla yazacak ben. Vay be. Boş konuşmayı. <gülüyor> Milli piyango. Noktalama işaretlerini koyuyorum. peki vurguna göre? Mesela oku baban gibi eşek olma dedim ben bilgisayara. O çok önemli ya. Nerede Nereye koyacak? koyuyor virgülü? Orada... Oku baban gibi virgül eşek olma. Nereden biliyorsun? Oku baban gibi eşek olma. Oku <gülüyor> baban gibi eşek olma. <gülüyor> Nereye koyuyor virgül? Ben onu şimdi, soruyorum. Şimdi o çeşitli vurgular var. Onu vurguyla. Vurguyla mı konuşacaksın Tabii, bilgisayla? Oku mesela baban gibi. Babana ben yapayım. Oku. Baban gibi eşek olma. Hayır. Oku baban zaman gibi vurgu eşek olma. Oku baban gibi eşek olma. Oku baban gibi eşek olma. Bak dikkat ettiysen çok çeşitli vurguları yaptık. Evet, Bir de gibiye verir misin? Bir Hayır. de gibiye versene. Gibi <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Oku baban gibi. <gülüyor> Çok yanlış anlamışsın sen bu vurgu olayı. Gerçek. <gülüyor> <Yeah. gülüyor> Nereden belli. Son evet. bir haber vermek istiyorum. <gülüyor> <birisi>. <gülüyor> Hiç haber vermediniz ki Oktay Bey. Hakikaten bu sabah. Yok abi ne yapalım Bus ya. Aa yok deme. Ha, söyle söyle o şarkıyı hadi söyle. Hayır hayır buyur. Milli piyango ile ilgili bir haberimiz var. Milli Piyango 31 Aralık 2000 kaç olabilir kaç olabilir? 2006. Bravo 2006 özel ama Büyük ikramiye. Geçen yılki gibi 20 milyon YTL. Aa, geçen yıl ki aynısı hiçbir zaman olur mu canım fark, ya hiçbir değişiklik yok. E, yani her şey pahalandı. Tabi geçen seneye göre en az yüzde on. Tefetüfe diye bir şey var. 25 Hemen Levent Kırca'ya bağlan. Burada çok güzel bir Levent Kırca esprisi olabilir. Değiştirmemişler. Aynı olacak. Evet, Öp ezam, benzine zam ama bakıyorum yılbaşı ikramiyesine nanaykent. Çok ayıp oldu bu bize ya. O yüzden hiç kimse... Bilet yani, almasın bence. Hayır planlarını ona göre yapsın. Ege var ya böyle, böyle bilet almasın falan teşvik ediyorsun... Niye canım bu şey Ya niye bunun sendikası mendikası yok ya Neyin sendikası? Bak memurlar oturuyorlar Şeylerini görüşüyorlar işçiler görüşüyorlar Biz bu piyangocular Efendim biz 20 trilyon neyimize edecek kardeşim bize Her şey artıyor falan diye bunun böyle bir sendikası olsa Güzel güzel Görüşmeleri yapsak, Milli yapsın? piyangoyla görüşsek Efendim 20 trilyon bize yetmez Bunu arttıralım falan diye şey yapsak Amortilerin gibi. yanında mercimek gibi veya bir yardım gibi bir şey de olabilir o zaman. Olabilir abi. Ama şöyle, organize olmamız lazım. Ama şöyle bir şey var. Daha çok kişi kazanacak. Yani büyük ikramiye belki fazla Oktay, değil. O hep lafta yani. Hep lafta evet. Hep nereden biliyorsun bugüne ya? Kadar. Yok. Kazanmadım. Bu sefer 20 trilyon Arkadaş, kazanan adam. Arkadaş ben yediğimi içtiğime bakarım doğru. Mercimeği de bulguru da kış geliyor. Bak önümüz kış. Yakacak soru var. Bana bunların bir çözümü lazım ya. Eğer öyle herkesi memnun etme gibi bir şey varsa. O herkes... zaman e, Milli Piyango Kurumu Milli Piyango mu? Dairesi miydi? Milli Piyango İdaresi, Milli Piyango idaresi evet, Şöyle bir şey yapacak. Diyor. Onun çok güzel bir Uygulama olacak. Yurta Yayılmış. Yılbaşı çekilişi Nasıl? Herkes birini çekecek. Şimdi zaten herkesin Artık vatandaşlık numarası Hedi da var. Hediye alma Şeyi mi? Tabii, hediye tabii, alma tabii. şeyi 20 milyon veya daha herkesin Gelir durumu değişik 10 milyon gibi bir sınır belirlenecek Ben çektim 100 yurt. Bir dakika. Ya. Malatya'dan. Malatya'dan. 20 milyon 10 milyonluk kiyi mi alacaksın? Hayır. Ya en fazla Minimum. bir sınır olacak. E sınır? Hayır yani hayır. Üst, üst sınır ne olacak, olacak. olacak? İşte bence bilmiyorum. Ben 10 mesela falan gibi. E, bana da İstanbul'dan. E, kaliteli bir isim, isim vermek istemiyorum bir holdingin sahibi bir hanımefendi bana kürk almış mesela. O seni çekmiş. O beni çekmiş ve bana kürk alacak. Ben şey mi diyeceğim yani? affedersiniz bunun bir üst sınırı var. Ne üst sınır? Elli yetelim. Ye Canım mi? şöyle düşün bana sari, Milli piyango idaresi çekilişinde bence, seni alır da. Ondan sonra istediğini alır. Ha ben Ama, üst sınır konmasından yana değilim. Herkes ben gönlünden koptu Anlamadı şimdi. ya. O holding. Faz o zaman bu da çok büyük şeyler olur. Gene dolanbaşlı işler girer. Bunu faturayla da şey yapacaksın. Gelmem lazım doğru. Vergi yani, kaçakçılığı mı diyorsun? Vergi kaçakçılıkları olur. türlü oyun. Bu sefer başlayacak kurada şu beni çeksin, bu beni çeksin diye. Herkes kendini zenginlere çektirmeye çalışacak. Bu sefer ne olacak? Bu i̇yice şey, yani faydadan çok zarar getirir. Anladım, anladım, anladım. Sen orada bir dostluğunu kurarsın. Gerekirse sana kürkünü de alır. Altını arabada çekip telefonunu da alır. Sen ha. de gezersin, onu gezdirirsin falan. O Öyle aşamadan, o aşamadan sonra yapılabilir. Yani dostluk kazanıldıktan sonra falan. Aynen. O kadıncı sana istersen ...kürkünü alsın hakikaten, Egin'in dediği gibi. Ama ondan önce sınır olması lazım. 10 milyon. Daha pahalı 10 milyon şey da çok az ya. 10 milyon din 10 yeteli. Ama e herkesin durumu da yok yani. Bu seferde ne olacak? Böyle yoksul insanlar e ki... o nereye gider biliyor musun? 10 ne? milli piyango bileti almaya kadar gider ha. 10 yeteli gibi bir sınır koyarsanız. Hayır zaten o kalkacak artık. Herkes birbirine mi, o kalktı, Milli kalktı, Piyango bileti. Çünkü şey. yoksul insan bu sefer bundan da dışlandık diyecek. Veya 10 milyonluk yani daha doğrusu şöyle bir şey belirlenecek. Askeri ücrete göre artık. Bak kafa tık tık çalışıyor sistem. Oturuyor ne derler? Mesela evden makarnadan çerçeve yapıyorsun, resim tamam. çerçevesi. O askeri asgari ücrete göre belli bir saat emek harcadığın zaman o da o hediye de şey olacak zaten. O da şeyler açıklanacak. Herkesin yeteneğine göre. Efendim resim çerçevesi yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Çok şunu güzel yapabilirsiniz sistem oldu bence bu ya. Örnekleri de verecek. Çekilişler. Çok... Bu sefer diyeceksin ki ben Malatya'ya hediye vermeye mi gideceğim? Hayır efendim. Ne Orada olacak? Böyle büyük konteynerlarla Malatya'ya Kargolar. Ver. Mesela Ankara'ya Tokat'tan hediyeler geliyor bu sabah 7'de. Bütün Ankara orada ha. acaba bana Tokat'tan mı geliyor hediye diye. Başta, Şenliğe bak. Peki mesela sana Müjdat Şen Yurt çıktı ya. Evet. Müjdat Şen Yurt senin ona hediye alacağını bilecek mi? Bilmiyor işte. E sen almazsan ne olacak? Hayır Müjdat Şen Yurt şimdi Malatya'da bekliyor. Malatya'ya diyelim İstanbul kamyonu geldi. Tamam. Müjdat Şen Yurt'un arkadaşlarına çıkmış İstanbul'dan çekenler. Müjdat öyle bir kenarda o alıyor. Bekliyor. Ankara kamyonu geldi. O bir geldi. En son kamyon geldi. Müjdat'a hediye yok. Hemen gidiyor bölgesindeki milli piyango idaresine. Mi? O, o, o noktadan sonra bir ya son saat oluyor. var. Çünkü ondan önce beni kim çekti diye söylemiyorum. Ha, o saatte gidiyor. Beni kim çekti? Ege Kayacan. Nereden çekti? Ankara'dan. Hemen Hı. emniyet kuvvetlerine haber veriyor. Ben de orada evde oturuyorum mesela. Ali'nin gazını çıkarıyorum. Ta kapı kırılıyor. Ve içeri Svat... Tamam. Swat... Svadlar gidiyor. Sen diyor müjdatın ne Ama alamadım çocuk mu derken. Drop the weapon orada, derken bu tam böyle çekmeceden <gülüyor> şeyin oluyor bunu vuruyorlar Anladın, orada. Dedi, böyle yere yatıyorlar çocuğumu gözleri önünde. Yapmayın etmeyin tamam. Ve infaz tamam. anında. Infaz değil de hapislerde. de sakat bırakıyorlar anladım kadarı. Hapislerde kadarıyla. ben kibritlerle gemi yapıyorum müjdata veriyor ondan ben sonra ben, ben ser, serbest geri çok sistem güzel. bu kadar net. Bak sistem bu kadar. Yemin ediyorum bu, bu, tıkır tıkır tıkır işleyen bir şey falan abi. Hapse girdin. Abi ben sorumluluğumu yerine getirmedim Oktay. Ben burada kendimi ceza belki ödül sistemi. Bak. Sistem belli. Ceza, ödül. Müeyyideleri yaparsan ödül alırsın. En ufacık bir ihlalde hapse kadar yolu Peki, var. Peki bir sorun daha var bu sistemle tamam, bu sistemin güzellikleri. Yarın öbür gün yılbaşı geçti. Nisan ayında. Tak tak tak. Kapı çaldı bir sepet müjdat, müjdat. Şenyurt Malatya'dan kayısı ile gelmiş Aa canım böyle sohbetler Falan sizin Malatya'da kimler var Onlar bilmem ne Ne oldu bütün ülke şey oldu Şimdi 20 trilyonu bir kişi çekti Hiç kim olduğunu bilmeyiz Şey olduğunu bilmeyiz Ne oldu ama bak 20 <gülüyor> trilyon nerede <gülüyor> 17'ler nerede? nerede Doğru peki bir şey soracağım Mesela Müjdat Şenyurt Kötü niyetli bir kişiymiş Evet. Bir için öyle olduğunu. Suçlu bir istiyorum. insan. Bir Kötü, çetesi var. Suçlu çetesi var. Suçlu. Çetesi var. Suç ama çirkin ispat edilemiyor suçu. Öyle Çirkin bir insan. Çirkin, küçük yani yüzü bir sokak kavgasında yaralanmış. Ve ona yaralı scary face diyorlar arkadaşlar. Veya scar face. diyorlar ona. <gülüyor> scary movie. Korkunç bir film yani. Korkunç <gülüyor> yüz scar <gülüyor> issue. <İşim. gülüyor> Eee. <gülüyor> Şimdi bir tane ya. Lok ya sen gel buraya sen vur. <gülüyor> kontrol, ben kontrol. Kontrol edilemeyen uçan obje olarak tarihe geçecek Süphay. <gülüyor> bir süre. Şimdi bu Müjda Çağır çok tehlikeli bir insan. Tamam. Evet. Gördüğü yerde, yerde hakkında tutuklama emri var. Öyle bir Do şey. Dolandırıcı pislik. Emniyet kuvvetleri. Müjde Çağır aptalını almak istiyorlar. Evet. Ç <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen Müjde Çağır çıktı ya. Evet. piyango idaresinden verilen kağıt. Sen var. de şöyle bir şey oldu diyorlar ondan sonra müzda sen yurt çıkınca adını duyunca titremeye başladı. Sen başlamışsın. güzel Kibrit'ten bir tane gemi yapmışsın. Tamam tamam mı? Hiç bu da Ali'nin bir taraftan gazın çıkarırken bir taraftan bu işte uğraştım. Güzel bir gemi yaptın. Güzel bir gemi yaptın ve inanılmazdır inanılmazdır. O Kibritlere verdiğin para ne kadar? 10. 10 yeter. On Uhular yapıştırıcılar dahil. Uhu mu? ve harcadım tamam sen bunu gönderdin tamam mı Konteynerlarla gitti bu evet nereye gitti Malatya, Malatya doğru Malatya'dan Mücedehcen yurt aldı bunu bu neden diye aldı hediyeyi tamam mı evet bu Allah cezasını vermesin diye bir de küfür etti tamam böyle bir sert bir şey Ondan sonra bu müjde açan yürüt dedi ki Ben hediyemi almadım sayın idare Hayır öyle bir şey yok Ona çünkü Sen öyle konteyneri... zabıkla ve öyle zam... elden vereyim Oktay bunun makbuz diye bir şeysi var Allah Piyanko aşkına ya. Oradan Allah, zaten... Allah aşkına Atma fire kulaklığı O tabii ki öyle sistemli olacak Yoksa zaten piyango dairesi nereden bilecek kimi kaç paralık hediye götürdün E nereden bilecek Kapalı kutuya Zaten hediyeler piyango dairesinde paketlenecek sen orada gazeteleri buruştur. Efendim ben hediyemi gönderdim. Oh ne hala? Yok ya. Hayali ihracat gibi. Olur mu öyle şey? Oktay var e Tek yani. tek bakılacak mı idarede? Tabii, Tabii ki. Tabii ben ki. Tabii ki. Ben hiç anlamadım. Bey Milli Piyango idaresinde burada mesela i̇şte, gördü, baktı çok bu güzel. Bu gibi adamlar yüzünden bugün 20 sistem sistemi evet. 20 <gülüyor> trilyonla tamah etmek zorundayız. Maalesef böyle. Öteki, Halbuki şurada son derece adaletli sosyal anlamda kaynaşmayı sağlayan bir olay varken. Bugün ben o zaman hemen bugün derneği kurmaya çalışıyorum. Ne derneğini derneğin? ya? Ne Piy piyango emekçileri sendikası. Pes. Oluyor? Pes oluyor. Pes oluyor, pes oluyor Çok güzel. Pes. Pes bravo. Pes pes dedi. Çünkü pes. Gideceğiz. Efendim biz 20'ü hadi lan. Pes ediyoruz. <gülüyor> Pes şey hemen pes ediyoruz o durumda çok güzel. Yalnız bunu ben hakikaten sendika için başvurumu yapıyorum. Ben şeyi seni gidiyorum. almıyorum Fahir. <gülüyor> Saçmalama. Almıyorum. Bunu mu alacaksın abi? Bu yolu hiç ya. Bunu hiç alma. Ben girme o ben zaman. Bu, bu dediğiniz <gülüyor> ben miyim ya? Bu ikisi birden de bu. O zaman ben de pes e karşılık Fes. Ne Fes ne? Fes ne? Pes at emekçilerin sendikasım. Fesh Fahir. Fes diye bir şey kuraması. Kurarım Fahir. abi. Ha fes. Fes'i şöyle kuracağım yalnız. F E S H. <gülüyor> fes. Fes'i. Fes. İyi, onu da, onu fe, Ve İngilizler onu şöyle diyecek. Fesh. <gülüyor> Çok güzel. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Seninle yapılan bir röportajdan sonrasında da bunu anlatırsın. anekdot ha, ve nostalji yaparsın Peki bir açılımını söyler misin bu fesin? Fahi. Evet söyle hadi. 20 saniye. Evet. Ege'yi. Ege'yi. Olmaz, o olmaz. Ne olabilir? Olmaz, o olmaz. He <gülüyor> he. Onu bulamadık. Ondan Son bir iki. Onu düşler caiz. 8.56 saat tersine sunduğum kadar sabahlar devam ediyor gün sevgili dinleyiciler. Günaydın, günaydın, günaydın, ay, ay, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radio 30'sınız, gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırdınıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevgili Ege, Şevgili Dinleyiciler, sizlere de günaydın. Binlerce ders söz var ama bir tane, sadece bir tane, onu da saymak gerekirse işte bir... Şenol gün bayrak, bir tane Şenol gün bayrak var. Binlezje dansöz bir ecik Şenol gün bayrak diyebilir miyiz? Dediniz zaten öbe tekrar tekrar. Evet. Evet ama bunu tekrar tekrar demek yetmiyor. Bir kez daha, bir kez daha söylemek gerekiyor. Hadi ben söylüyorum. Binlezje dansöz var. Ama bir tane Şerol Gün bayrak var. Hay ya Şevkele geşleri öpüyorum. Hiç gerek yok Şerol Bey. Teşekkür ediyorum. Nasıl, neye teşekkür ediyorsun? Evet, Şevkele dinleyiciler. Önümüz bayram malum bayram eğlencelerinde evde masaların üstünde şakır şakır oynayan kanepelerde zıplayan gerekirse sokakın başından oynaya oynay bir sonuna kadar kapıları tıkla tıklata ilerleyen birine ihtiyacınız varsa lütfen bu Ege'yi arayınız. Efendim Şeva Bey? Nasıl ne oldu? Ne, niye beni arıyorlar? şey manajarım yaptım. Ya ben bunu bu da böyle bir şey ya. Ay senin ele şey Bitti. Ben istemiyorum şey o be sizin menajeriniz falan. Niye istemiyor şu şey? E? Niye? Niye her zaman gölgede kalmaktan diyen ya, ya Ya şey ya transa beni niye katıyorsunuz ya? Niye katıyorsunuz beni yani? Şey dedi ben bir sene mıyım? Beni niye katıyorsunuz şey? Sen benim sormaca yap beni. Ben bir sene mıyım? Şenol ben sizin buna böyle açık açık cevaplar ver. Ben sizi Hayır şey bana evet veya hayır de Hüfleme Şenol Bey müzik bende Espriler bende Oyunculuk kabiliyeti bende Evet insanlarla hoş ilişki bende Şimdi henüz görmedin ama Çalkalamalar kıvırmalar Göbek atmalarla bende E peki ben neyim sen Bey, ben açık açık konuşamıyorum bazı şeyleri. Sen açayım değil mi? Yani... Ee, yani. Yani sizden bahanesi de var. Şevkili'ye geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben kendi peşimin peşinde kendim koşarsam saçma oluyor. Şenol Bey, bu işin peşinde herhangi birinin koşması aynı derecede saçma olacak. Hayır. Doğru. Evet. Ama hayır. Çünkü nedir? Çünkü şöyle bir şey olması lazım. Şimdi bir adam birisiyle telefonda konuşuyor. Diyelim ki bayram geldi. Bayramda bir şey var. Adam diyor ki eve bir ders söz bulalım. Çok güzel. Doğru mantıklı bir şey. Burada hep fikiriz herhalde. Nasıl hep fikir olacağız bunda ya? Evet hep Peki adam ne yapıyor? Ders söz nerede bulabilirim? Ders söz nerede bulabilirim? Orada bir kat şey. Binlerce ders söz var. Bir tane şenol gün var. Hoooo. Diyor ben en iyisi bundan sözü alayım değil mi? Bu kart vizitler bastırıldı mı? Hayır onları sen bastıracaksın. Allah Allah ya o Bey. Bir dakika diyor adam beni aradı. E, Diğerini telefonu ben açtım. Bu yıl efendim hoş geldiniz. Buyurun efendim dedi o da Ne yaptınız iyiydi teşekkür ederim Kimsiniz siz ben işte Mustafa diyelim Merhabalar buyurun Siz kimsiniz efendim Siz kimsiniz Ardol sesiniz az geliyor Şero be uzatmayın ya Hayır, Gerçekçi olsun diye Tamam dinliyoruz Siz kimsiniz efendim siz kimdiniz diyorum beyefendi Duymuyor musunuz beni ha, benim Efendim Şenol Günbayrak Ben buyrun nasıl yardımcı olabilir Binlerce tane söz var Bin beş yüz tane en az biliyoruz Peki bunlar arasında Bir tane siz mi varsınız Hay hay o zaman gelir misiniz Tabii ki ne kadar para 150 milyon alıyorum Oha ya kuşuna bakmayın Yok yok verme vereceksin Olmaz etti Olmaz yapma etme Çelbe bir, lütfen bir nefes al. E, i̇şte ben bir sanatçı olarak bu kısmıyla mı ilgileneyim Şevkiler'e yoksa hareketlerle mi odaklanayım? Ya siz bir başka bir iş bulsanız ya Şevkiler lütfen ya. Hayır işte sen bu noktada sen arayacaksın adamları. Ben niye adamları arıyorum? Çünkü adamın ne ihtiyacı olduğunu ne demişsin. Ne? I, I Şimdi bu adamla pazarla şey yapacaksın ki yer öbür gün ben adamın evine gidip göbek ki O bana teşteş bakmasın Niye ters bakacak adam sana he? Çünkü pazarlık kısmı tersiz bir şey sonuçta. Çünkü orada üç diyecek, beş diyecek. Dörtte anlaşalım. Yok olmaz, kurtarmaz, bilmem ne. Bunlardan sonra böyle bir tartışma yaşandıktan sonra... Ben o adamın karşısında oynarken... O der ki bana... Sen bana böyle delin. Ben sana tersine bakmıyorum. Şimdi böyle ortamda elektrik olursa... O zaman benim dansıma sürü. Ben ne yapacağım peki Şenol Bey? Sen de gideceksin ki iyi günlüğün... Merhabalar <gülüyor> efendim. İyi günler. Alo kimsiniz? Buyurun benim. Sen kimsin? Efendim ben Şenol Gümbay'a da menajer. Buyurun Şenol Bey'e bir dans borcunuz var. Şöyle bir örneksiz anlatın lütfen ya. Yani saçma sapan örnek ol. İyice kafalar karşı. Yani Devam. ki böyle böyle benim elimde çok güzel bir ders söz var. Ne ders kardeşim? Binlerce ders söz var ama bir tane Şenol bayrak var. E geçin sizle oynasın ama ne ne işimiz var? Yok yok sizin bir derse ihtiyacınız var. Şenol Gümbağırak ihtiyacınız var diye pasör ne yapacaksın? Para kazanacak bilmem ben buşa. Hay hay tabii ki. Ne hay hay ya? Ya tabii ki para kazanacaksın, ne kadar istiyorsun? Ne bileyim, menajer olarak herhalde bir yüzde mi yüzde yu... Oh, oh, oh, oh. Ne? Şuan bir ilkel ses çıkarmayın ya, ne alır ki menajerler? Ben öyle düşünmemiştim ya. Ne, siz nasıl düşündünüz, onu bir anın. Ya sen şey bu telefonlara eriyerken er er benim de sana yardımcı olacağıma söz veriyorum. Nasıl bir yardım? Gel ya, gelin ma mavi nevi olarak. Manevi ne? Bir kere sizde oynarım. Onun için mi bu kadar uğraşıyorsun abi? Ya sen bana ne müşteri buldun ki? Sen bana ne göbek attın ki bugüne kadar? O ben geleyim göbek atayım sana. Niye ben ceza gibi böyle bir şey iser zorunda kalıyorum ya? Eee onu beğenme bunu beğenme. Binlerce derssiz ver bir tane şerol gün bayrak ver. Ne yapayım o o... Ne... Ya... Ya sonra haklı olduğumu anlayınca sustun. Ben söyleyecek laf bulamadım için sustum. Tamam, her durumda o zaman sustuna göre konuşamam. ben haklıyım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Of. Swingle Singers <gülüyor> Swingle <gülüyor> Sisters Orada Sister Hazel Ne yapıyorlar işte ağızlarıyla bing bing bing geng deng, deng falan yapıyorlar Biz yeah. de bugün dinleyicilerimize aynı şey yapmalarını istiyoruz ...değişik bir yarışma olacak, iki çift davetiyemiz var elimizde... ...dinleyicilerimiz hiç tanımadıkları insanlarla eşleşecekler... ...ve çeng çeng çeng çeng çeng, çeng çeng çeng yapacaklar... ...ama şeyi de söyleyebilirler ya, şarkıyı da söyleyebilirler... ...vokal grubu değil mi sonuçta? Vokal grubu ...kardeşim vokal grubuysa vokal grubu... ...aynı sesle söylemeyecekler... Yok. ...mesela Oktay'la biz bir örnek verelim... ...Oktay'la biz de birbirimizi hiç tanımıyoruz... ...daha doğrusu tanıyamamışız... Ben bir telefonu vereyim siz mücadeleye girişin. Telefonumuz 210 ya. 30 30. Sabah sabah hiç tanımadığınız biriyle eşleşip bir şarkıyı çok güzel vokal grubu numaralarıyla seslendirip davetiyeleri kazanacaksınız. Meal. Yani siz çok güzel olabilirsiniz yanınızdaki batarsa beraber batarsınız. Meal. Ne fayd Ne? Ne, ne yay ne? ne? Ne ya? Soru sorabilir miyim? Sorun. Pardon yani hiç tanımadığımız biriyle mi gideceğiz diye sorarlarsa dinleyicilerimiz single Singers konserine. İki çift davetiye sana ne çekiyor? Hatırlatıyor. İki tane. Hiçbirbirini tanımayan iki çift insanı. Birbirini tanımayan bir iki adam bulup öyle gidip <gülüyor> evet. paylaşmışsınız. Aha telefonlar gelmeye başladı Oktay başlıyoruz Neye başlıyoruz? Cemil Emin gezdiği gezdi. Emin gezdiği Cemil Emin gezdiği Sen katılma sen oktay Cemile. Ben ya tek başıma da Bokal grubu olabilirim Güzel sen abi Ne o gezdi ne ya Sen sadece Cemil Emin Ne ya Bokal daha anlamı İyi dinleyicimi sattınız Günaydın efendim Alo Merhaba kimle görüşüyoruz Doğu ben Doğu Bey hoş geldiniz yayınımıza Biraz tanıyalım sizi Pardon mazlumluk bir durum yok. Siz kendinizden bahsedeceksiniz yani. Ha, ben e, kendimden bahsetmeyeyim. Tüzcüyüm ben. Efendim? Ha tüzcü tüyücü de hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi sizin yanınıza birini vereceğiz. Umarız güzel bir ikili olacaksınız. Umarım. Geldi bakın eşiniz burada. Günaydın efendim. Hadi. Merhaba beyefendi. Radyon sesini kısar mısınız? Tabii ki. Kimle görüşüyoruz? Ee, Müfit Müfit Bey hoş geldiniz. Doğ bey ile sizi eş yaptık. Evet. Ee, bir selamlaşın, bir anlaşın. E, kim dediniz? Doğrul bey mi? Doğubey. Alo. Al Alo merhaba. Merhabalar. Ben bir Müfik, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Dr. Müfit. Buyurun. Doktor Dr. Tüycü Doğru. İstanbul'dan Hangi şarkite söyleyecek? <gülüyor> ah güzel bir şey, <gülüyor> güzel bir soru. <gülüyor> Hangi tarzdan hoşlanırsın? O <gülüyor> da istersen MFO e söyleyelim. MF güzel, vokal grubu tamam. zaten MF'de. Tamam. MF, hemen yalnız ikinci dakikada da hemen o şey samimiyet sağlandı, sağlandı valizler. MFO söyleyin. Buyurun. Evet. Hangisini söyleyeyim? Buyurun güllerin içinden diye girin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben başlıyorum o siz, siz başlayın ben hemen içinden sondan şey yaparım devam tamam. Güllerin içinden. i̇çinden Alo. Sen hangisi, hangisisin sen Doğu? Alo. Alo. Allah Allah ne oluyor? Ay Allah çok da güzel başlamıştınız Doğu Bey. Efendim? Siz oradasınız Sakın Müfit bu sesleri Bey. Müfit Bey çıkarıyor olmasın ya Yok ya düşürdük Müfit Vokal Bey hatta Müfit Neyse çok teşekkür ederiz Güzel bir denemeydi İyi şanslar diliyoruz size <gülüyor> Öyle bir şeyler oldu Sağ olun efendim Tüycü ve doktor diye öyle yazın ya, <gülüyor> doktor. doktor Müfit tüycü doğru Çünkü isimler unutulur ama imajlar esas akılda kalan şeyler oluyor Günaydın efendim <gülüyor> Aman çok zor bir şey oldu bu sabah Pardon bir şey Siz geri zekalı mısınız? Vokal grubuyuz abi. Çok güzel vokal yapıyoruz. Çeng çeng çeng, çeng. çeng Derken iyiydi de o Sertab Erener'e eşlik eden adamlar. Telefonumuz 210-30-30 dinleyiciler. Doğu ve Müfit Bey denediler ama hatlar kaldırmadı sanatı. Hayda. Demek ki hat sanatı... <gülüyor> Günaydın efendim. <gülüyor> Merhaba. Alo. Şimdi görüşüyoruz. Doktor, var doktor Müfit var ya. Doktor Müfit. Doktor e var ya birileri bir çok kötü oyunlar oynuyor. Ya. Müfit Bey üstünde oynanan. Bence oynanan... bu seslerin hepsini o şey çıkarıyor ya. Doktor Müfit çıkarıyor. <gülüyor> Elektronik <gülüyor> <gülüyor> müzik mi yapıyor? İşte şey. Oktay diyor, o zaman az ok... önce ikinize sorduğum soruyu Oktay'a sor. Oktay'sa girsin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu hat? Sorunsuzlu ne oldu hat? Günaydın efendim. Hayda. hayda. Aa, birileri hakikaten var ya bence bu single Singles'ın laneti diyorum ben. Ben Swingles Sisters'la ilgili bir araştırma yapayım dedim. <gülüyor> bir <gülüyor> şey, şey bulamadım değil mi? single Sisters diye bir şey duydum. Aa, aa karşıma çıplak çıplak <gülüyor> resimler çıktı hemen kapattı. Çok rahatsız oldum yani. Günaydın efendim. Ee, alo. Alo. Ee, Doktor Müfit. Ha Müfit'e hoş geldiniz <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Şimdi sizin yanınıza size yeni bir eş arayacağız. Tamam, Başkasın olacak. Olur Siz nereye ne gidiyor gidiyordunuz olurdu, doktor bey? E pardon? Be. Siz nereye gidiyordunuz şu anda? Ben şu anda Aşçıya doğru gidiyorum. Aşçıya doğru ha şehirden mi kaçıyorsunuz? Şehirden kaçmıyorum. Şehrin içindeyim şu anda. Bir işim için orada olacağım. Ondan sonra be. tekrar hastaneme döneceğim. Peki Masar Fuat Özkan seven birisini bulursak yanınıza tamam. gerçekten güzel bir deneme olacak. Bakalım o zaman beraber başka bir yol bulacaksınız. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, bırakır mıyım ben doktoru? Hey yavrum be. Hey, Bulmuşken. İşte yıllar sonra tekrar buluşan bir grup. Hasret sona geldi. Eski günlerdeki gibi. Bence güzel başlamıştı o güllerin içinden. Evet. Onu bir daha denin. Peki. Günaydın doktor. Günaydın. Tekrar. Buyurunuz efendim. Peki. Günaydın. Geçirin ben canım koşarak, Gülerek koşarak gel, gel gel O güzel gözü bir canım ne? Gülerek gülerek gel gel Bence çok güzel oldu bu zaten çok şizgin <gülüyor> olacak. Harika oldu. Mustafa Erkan bile bu kadar güzel söyleyemezdi. Yani. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ya doğuşu cik cik cik cik arkada gelen ses senin arabanın dörtlüleri miydi? Hayır daha, daha iyi olmamış. Güderim. <gülüyor> cik cik o. <gülüyor> o. Onu ben açtım ya. Onu Özellikle sen mi açtın? Şey o da şey bir Metros stops etkisi Özellikle yaptı. Hakikaten adam... çok güzel oldu Çok yani. teşekkürler ikinize de görüşmek ben üzere. Rica ederim. ederim Güllerin lanetini dinledik hep beraber. Ama ne diyor? Birisi koşarak diyor, biri gülerek, gülerek diyor. Hep manyak ya. gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Aa, diye. Hatta bu üçüncüsü olursa yaşayan güllerin laneti diye geçecek <gülüyor> literatüre. Hey doktorlar. <gülüyor> ben kapatıyorum kendimi, hoşçakal. Bence çok güzel ve, e, bir başlangıç oldu ve çıta yükseldi. Bir anda ben zannediyordum zaman <gülüyor> derken diyordum e kalacaktı da yavaş yavaş güzelleşecekti ama çıta çok yüksek. Şu anda bir karış. Şu anda çok yüksek. Telefonumuz 210-30-30. Hem sesine hem şansına güvenenler arasın bizi. Sesine ve fiziğine güvenenler arasın bence bizi. <gülüyor> vokal kurpuyuz. <gülüyor> ben bir şey yapmadım. <gülüyor> Telefonumuz şey 210-30-30 Swingle Singers <gülüyor> konser davetleri sizi bekliyor. Bir vokal grubu. Efendim vokal grubu nedir? Bir Kaç kişi bunlar? 7-8 kişi galiba. Bunlar toplanıyorlar. <gülüyor> Ondan sonra birisi ağzıyla düptüp yapıyor, öbürüsü birilip birilip yapıyor, öbürü güm güm güm yapıyor. Ama hepsi bir araya geldiğinde svingers, singers, açar mikrofonlar. <gülüyor> Huysuzlanıyor mikrofonu kapalı olunca. Efendim Fahir. <gülüyor> tamam. Onu yanlışlıkla çıkardı canım. Insana yakın ve insana yakışan sesler çıkardığı Ama... sürece bu mikrofon sana her zaman açık. Ama doğal şey zannettim. İnsana, <gülüyor> i̇nsana yakın, benden uzak ol. Merhaba. Merhaba. Hançer'da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Swingles Singers mısınız? Bilmiyorum. Radyoyu daha <gülüyor> yeni açtım. Sesinize <gülüyor> ve fiziğinize mi güveniyorsunuz? Hayır, giyinize güveniyorum. Estağfurullah çok keyifli, şey, keyifli bir sohbetti. İsminiz nedir? Şenay ben. Şenay ben. Düdek evet. Nereden <gülüyor> arıyorsunuz bize? Ankara'dan arıyorum. Ne işte uğraşıyorsunuz? Yazarım Yazarsınız. Yazarım. Aa, ne yazıyorsunuz? <gülüyor> yazarım ama özellikle roman yazmayı seviyorum. Aa çok güzel. Aa, hiç basılı var mı? Var. Hangisi? Gerisi aşk. Bir aşk romanı. Aa biz hiç okumadık. Çok. Hanzo durumuna düştük mü biz? <gülüyor> Yok. Okumadık yani. diye. Henüz değil ama ileride yazdıklarım okumazsanız düşebilirsiniz. Sırıdığınızda Şimdi <gülüyor> Şimdi <ben> şimdiden <gülüyor> büyük bir sanatçının ismini soyadını tam alalım şeye. Şenay Akdemir Coşkun. Hemen Akdemir bugün ben Coşkun. gidiyorum şeye, kitap evine. Şenay Akdemir Coşkun'un bütün Delicesine aşk. Neydi kitabın adı? Gerisi, Gerisi aşk. aşk. Gerisi laf gibi. Ha, Gerisi geri laf. Şey Gerisi olsun. aşk. Evet. Romanını lütfen. O zaman bak. bir sonraki roman. romanınızın ismi aşk bir güzaf olsun mu? Bilmiyorum, düşünebilir Şimdi neyle değil. ilgili romanınız şu anda yazdınız? Ah, şu anda yazdığımın içinde de aşk var çünkü bana göre içinde hayatım içinde aşk olmayan bir yer dal kodum durum yok. Yok diyorsun. Peki onun adını fütursuz aşk koyabilir miyiz? Aha. Yeni romanın ya, yani. Yeni romanlar. Bence aşk iyi güzel olsun. İlle de aşk biraz daha, da... daha üzerinde düşünelim diyorum ben. Ben de ille de aşk diyorum. İlle de ama aşk böyle romanlarda ille de aşk diyorum 3 nokta. Böyle. Ve orada bir gülümseme işareti de olabilir. <gülüyor> Veya göz kırpma mesela o da hoş. Ben bilmiyorum. <gülüyor> ben Erotizm var mı? Erotizm ya cinsellik var mı? Mutlaka. Kuru kuru Saka. aşk mı yani? Kuru kuru aşk yoktur. Var mı erotizm yani? Var elbette. Şöyle bir tartarsanız kitabı yani. Yüzde yüzde %30'u erotizm, yüzde %20'si aşkın başlangıcı falan. Romantizm var mı yoksa böyle şey mi? Ney mi? Hayvansı mı? Biz insanız yani hayvansız yönlerimizde... Olsa insan olmamıza etkilerimiz rağmen hayvansı yönlerimiz yok mu? Onu söylüyorum ama bunu inkar etmiyoruz. Her şey var, bana göre her şey var. Ama... Bunu okuyucuya sorarsanız daha net cevaplar alırsınız gibi geliyor. Ya da siz okuyup sorularınızı siz yanıtlayabilirsiniz. Peki sizi kitabınızdan tanımış olan okuyucularınız vardır muhakkak? <gülüyor> Ola olabilir. Onlar ne dediler mesela? Size ulaştılar mı yani? Ne oldu onların tepkisi? Tepkiler farklıydı. Bazıları beni fazla feminal e, buldu. Feminist taraflarımın daha ağır bastığını <gülüyor> kadınsı duygularla daha yoğun olduğumu Söyledi ama bu da çok normal Sonuçta ben bir kadınım ve bunu inkar <gülüyor> Ettiğim yerde de kendimle çatışırım Eleştiriler olumlu da Olumsuz da olsa benim için çok güzel Tabi ama Hep olumlu olsa daha iyi <gülüyor> Peki Şenay'ım size bir tane e, partner bulmaya çalışıyoruz Telefonumuz 210 30 30 Sevgili dinleyiciler Şenay da beraber Şarkı söyleyecekseniz kazanırsanız ikiniz kazanacaksınız Kaybederseniz beraber batacaksınız ve Şenay'ım siz ne tip müzik tam hoşlanıyorsunuz? Nasıl bir şarkı söylemeyi düşünürsünüz? Ona göre insanları da biraz haveslendirebiliriz belki. Bilmiyorum. Bunu partner'e bırakalım isterseniz. Siz öyle kendinize... Onu dinleyiciye, onu şeye bırakalım. Yani. Okura bırakalım. <gülüyor> Sizi feminen buluyor yalnız dinleyicilerimiz biraz. <gülüyor> Hakikaten onu partner'e bırakalım. Onu buna onu bir bırakalım. bırakalım. Akşam ulus verisini eşime yani bırakayım. Gerisini, sersatların gerisini sersatların aşka bırakalım. Belki de bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Yani Seminar değilim, öyle değilim, böyle değilim. Ya bırakıyorum işte. Doğru, gerisini de aşka bırakmıştınız zamanında. O yüzden... Hoşçtunuz. Fahir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> sen güldün, niye beni gösteriyorsun? Aha Onu gelmeye, gelmeye ya. başladı <gülüyor> telefonunuz yanı sönüyor. Ya. yanına geldi Zepartneri. Günaydın efendim. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkür Siz de günler. mi feminiksiniz? Benim isimcem. James siz <gülüyor> misiniz biz feminik zannetmiştik Cem Bey e, hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk biraz radyonun sesini... radyonun sesini Hı -hı. neredesiniz şu anda yoldasınız şu an bir kente doğru gidiyorum derse gireceğim birazdan öğrenci misiniz öğretmen misiniz evet öğrenciyim evet. hangi bölümde bilgisayar da olacak daha hazırlıkdayım peki bilgisayar da aşk olur mu şimdi sizi Şenay Hanım'la yakınlşturalım bilgisayar başlı başına bir aşk. Çok, çok güzel. güzel. Evet. Peki efendim Şena yanında bir tanışın, bir sohbetinize başlayın. Ondan sonra da şarkınızı dinleyeceğiz. Şena yanımda. Belki tanıyorum, dinliyorum başından beridir. Hı -hı. Benim hakkında sormak istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok. Flört edin tamam. demedik. <gülüyor> Flört demedik. Hayır yok dedim ben zaten. Flirt Hayır bilmiyorum. size demiyoruz Hayır, efendim. efendim. Ediniz, biz beyefendi ediyoruz. Biz serçe diyoruz biz. Bir <gülüyor> serçe. Kardeşim şarkı hakkında konuşun diye. Benim hakkında tanımak, bakayım. Yakan Karanfil takacağım falan Şenay Hanım ne isterseniz ne söyleyelim Önce bayanlar O da size bırakmıştı yalnız ben, yok, evet. Yalnız Cem Yalnız bir şey yaptın bayan deme Feminik çünkü şeyler... femi... Ka Kadın demen <gülüyor> lazım de. Önce Hayır, kadınlar diyeceksin Yapmayın. Tamam. Yok yok hiçbir feminist Bu kadar aşktan bahsedemez Ben çok feminist gördüm Ben Aa. görmedim o kadar iddialı değilim Buyurun efendim hadi Hadi Şenay hanım buyurun. Ben programı bile ilk kez izledim bile... de ya ben yani. hiç bir fikrim yok. O yüzden mecbursunuz. istersiniz? Kimin radyo Tamam. Koçuk. O zaman ee... yüzünü bile Biz görmek istemiyorum. Söyleyelim. Kalbimi mi kırdın af onu söyleyin. <gülüyor> Biz de güllerin içinden söyleyelim mi Şenay hanım? Ay zor bir parça. <gülüyor> o vesileyle de çok şey yapıyor yapıyorsun bu parça? <gülüyor> Şöyle bir gülü içinden diye. <gülüyor> Hadi beraber batmayın. Beraber çıkacaksınız. Çok güzel olacak şimdi. Aa, parça biraz. E... Parça kolay parça. Olur olur. Hadi ben. Ama şey karar verin. Koşarak mı geliyor gülerek mi? Koşarak. Ko <gülüyor> Koşarken zaten gülüyor olacağım. Yani ben gülüyor olacağım. <gülüyor> Hadi o zaman başlayın koşmaya. Buyurun. Başlayın. Buyurun. başlayın. Buyurun. Ben vokal yapacağım. Tamam siz için ben canım koşarak, koşarak koşarak gel bana gel, bana, gel. o gün ben gözlerim ben gülsün koşarak koşarak gel bana gel, bana, gel. Çok güzel Bravo. oldu. <gülüyor> Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Sanki birbirinizi yıllardır zaman. tanıyormuş gibiydiniz. Tebrik o ediyoruz efendim, iyi şanslar. Telefonu anlayamadım, nasıl oldu? Çok güzel oldu çok Ben bu tercih ettim zaten, Hiç dinlemedim. Bravo, harika <gülüyor> oldu. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Yazalım bunu da, Fe abi. feminik bilgisayar diye. Feminik bilgisayar o şekilde yazıldı zaten, kayıtlara geçti ama şarkı aynı. Şarkı aynı, bir ilerleyen dakikalarda repertuar zenginleşecekti. <gülüyor> Herkes çünkü değişik bir pencereden bakıyor bize. <gülüyor> ben mi? Şen'e <Çana> yakın <gülüyor> <gülüyor> kim ya Günaydın Aynen. efendim Biraz sonra beni almayacaksın sorumu tekrardan ben Müfit Günel <gülüyor> Merhabalar Müfit Bey buyurun ee, yeni bir Şu bileti almaya kararlıyım da onun için arıyorum ha, ha, Yeni, yeni bir eşle tekrar mı şansınızı deneyeceksiniz Yani ben sordum deneyebilir miyim diye Aktardılar <gülüyor> Peki efendim <gülüyor> biz şimdi sizi şanslısı Çünkü reklamlarda gönlendim. deneyin Günlerinin <gülüyor> içindeyen bir doğrudur söylesek dedim. Mazhar Fuat Özkan'a ayır oluyordu onun için. Dur hadi bir tane daha sizin yanınıza verelim. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Merhaba <gülüyor> efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Ee, Fatma Gökçe. Fatma Hanım, şansınıza gerçekten tecrübeli bir isim. Doktor Münfit Bey <gülüyor> hattımızda. <gülüyor> Fatma Hanım'ı ne diye tanıyacağız ama biz bir tane kodu... Be ben de doktorum. <gülüyor> Sabah dinliyorum. E, Müfit Bey gibi başarılı olabilir miyiz bilemiyorum. Olur canım ya Türk sanat müziğinde de çok doktor besteciler var ya. Ha şeyi öyleyizsiz. Döndüremedim mi? <gülüyor> Dö Ferhat, dön dön <gülüyor> Ferhat, Ferhat Göçer, Ferhat O da Göçer Onun neydi şarkısında diye? Gel, gel diye. Döndüremedim değil dön, dön, dön, dön, dön, <gülüyor> <gülüyor> dön, dön diyemedim ha Döndüremedim. Onu biliyor musunuz ikinizde? Baden, Baden, e çok iyi o kadar Onu söyleyemeyeceğim ama Ayva çiçek açmış diyebilirim herhalde. Aa çok güzel. <gülüyor> çok güzel. Müfit tamam, vardır sana. Tamam ben vokal yapayım o zaman o söylesin. Tamam. Tamam. <gülüyor> ben son denilenleri anlayamadım. Ee. O vokal yapacakmış efendim biz de anlamadık da anlamış <gülüyor> gibi tamam tamam dedik zaten. Çok yankı yapıyor telefon o yüzden çok zor ha. anlaşılıyor. Siz Ayva'yı söyleyeceksiniz efendim Ayva çiçek açmış diye. <gülüyor> tamam. Müfit bey yaprakları olacak. Ben de vokal yapmaya Tamam. Ayva çiçek açmış, yaz mı Ayva çiçek gelecek. açmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müfit Bey şimdi kime ayıp oluyor? geçecek? Bana ettiklerin, ettiklerin az mı gidecek. Siz ayrı ayrı ayva ağaçlarına bakıyorsunuz galiba. <gülüyor> <gülüyor> kadar. Çok teşekkür ederim oldu ya. Müfit değişik bir bakış açısı getirdin yani. Tebrik ya ederim. Yani singers, şiştis, pardon, singers gibi söylemeye çalış ve çalışmak istedim ama oldu oldu. Oldu, <gülüyor> oldu oldu <gülüyor> gibi oldu gibi. Tebrik <gülüyor> ederim. Çok teşekkür teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Çok eğleniyorum. Evet. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. <gülüyor> <sağ gülüyor> İyi günler. Sağ olun. Her tarafımızı doktorlar sardı grubunun dinledi. Yani insanın doktor dinleyicisi olunca bir rahat oluyor. Bu grubun adı neydi? Modern Model tıp üçlüsü. Iki, Üç, iki, iki, şey iki, abi abi. Ferhat Göçer'i de <gülüyor> dahil et. <gülüyor> Üçüncü olarak dahil ediyorum ben. Gıyabında. <gülüyor>